Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Radyo'da arkeoloji programındasınız, ben Yiğit Ozar. Radyo'da arkeoloji programının ilk bölümünü e, şube başkanımız Nez Necmi Karul hazırlayıp sunmuştu. Program konuğumuz Gökhan Tan'dı ve medya ve arkeoloji konusunu işlemiştik. Bugün 16. bölümümüzdeyiz ve yine medya ve arkeoloji konusundan devam ediyoruz. Program konuğumuz magna Dergisi Yazı İşleri Müdürü Kemal Tayfur, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle yayın hayatına yeni başlayan bir dergi, magma evet. dergisi. Ve ilk sayısında arkeoloji konusunu kapak yaptı. Yani bir arkeoloji konusu kapak Dur. yaptı. Amazon ülkesi, Kafkasya'da bir sırrın arkeolojik kanıtları. Neden böyle bir başlangıç tercih ettiniz? Ee, önce biraz dergiyi anlatmam gerekiyor bunu cevaplayabilmek için. Biz e, ilk sayısını hazırladığımız bu dergiyi bir yeryüzü dergisi olarak tasarladık. Yeryüzü dergisi demek Sadece doğaya, sadece tarihe, kültüre değil Yeryüzünün bütün katmanlarını Ele alacak bir dergi olarak düşündük Bu derginin temel çalışma alanlarından birisi de arkeoloji Çünkü arkeoloji sadece geçmişte olup bitmiş şeyleri anlatmıyor Ya da geçmişte olan şeylerden bize haber vermekle kalmıyor Aynı zamanda bizim ...geleceğimizi de belirleyen, geleceğimize de yön veren e, önemli bir alan. O yüzden e, bu birinci dergiyi hazırlarken Amazon konusunu, Amazon efsanesini işlemeyi tasarladık. Ama onu sadece bir efsane olarak değil, aynı zamanda belli bir coğrafyada yaşanmış... E, ...arkasında izler bırakmış, e, kalıntılar bırakmış bir e, kültür olarak ele almayı düşündük... Ve efsanenin izlerini sürerek Amazon kadınlarının, savaşçı kadınların Yaşamış olabilecekleri Coğrafyaları belirledik önce Ve o coğrafyalara gittik Yerinde incelemeler yaptık Kadın savaşçılara ait olduğu Düşünülen Hatta bu konuda Çok güçlü iddialar öne süren Arkeologlar var Onların kazdıkları kurganları Ziyaret ettik O kurganlardan çıkarılan eserleri Depolarda ve e, müzelerde sergilenen eserleri görüntüledik. E, ve e, onları derginin sayfalarına taşıdık. Yani Kafkasya'da ve Kafkasya'nın biraz daha güneyinde e, uzanan büyük bozkır denilen Rusya steplerinde. Böyle yüzlerce kurgan var ve bu kurganlardan elde edilen arkeolojik buluntular şu anda e, dünyanın e, çok da farkında olmadığı. Bir zenginlikte, müzelerde ve depolarda duruyor. Biz ilk kez e, magma dergisi olarak e, bu şeyleri, izleri yerinde tespit edik, e, edip sayfalarımıza taşıdık. Evet, bu izleri yerinde tespit ettiniz, coğrafyada dolaştınız, efsaneleri derlediniz, müze depolarını ziyaret ettiniz sandığım kadarıyla. Yani aslında siz de başlı başına bir arkeolojik çalışma yaptınız bu e, konuyu, derginin sayfalarını taşıyabilmek için. Fakat medyanın diğer bölümüne baktığımızda zaman zaman arkeoloji konuların özellikle hazine haberleriyle gündeme evet, geldiğini maalesef. görüyoruz. Ee, bu durumu nasıl yoruluyorsunuz? Şimdi e, bu aslında sadece arkeoloji konusunda değil. Bizim medyamızın e, genel e, problemlerinden birisi. E, pek çok konuda olduğu gibi her şeyi parasal değerle ölçmek, mali boyutuyla ele almak... Ve e, o çerçevede değerlendirmek bizim medyamızın en önemli hastalıklarından birisi. E, dikkat ederseniz e, bütün gazetelerin ekonomi sayfaları vardır. Ve o ek ekonomi sayfalarında e, ekonomi haberlerinden çok, iktisadi olaylardan çok kim nasıl zengin oldu, bir gecede 1 milyon koyup ertesi gün 3 milyon lirayı nasıl kazandı e, gibi aslında müstehcen diyebileceğimiz zenginlik haberleriyle dolu. Bu gazetenin diğer haberlerine de yansıyor kültürü de böyle değerlendiriyor tarihi de böyle değerlendiriyor Hep parasal açıdan mali açıdan çünkü kıyaslanabilir bir e, değeri olması gerektiğini düşünüyor arkeolojik eserlere öteden beri böyle yaklaşıyorlar çünkü arkeolojik eser dediğimiz şey e, ne yazık ki bir piyasası da var kaçakçılığı da var e, bayağı bir para da getiriyor. Dolayısıyla arkeolojik eserlere özellikle böyle bir e, yaklaşım var. Bir heykeli el aldığında ya da bundan 3000 yıl önce e, ya ait bir e, kolye söz konusu olduğunda onu e, bir parasal ölçüyle ifade etme gereğini duyuyor. Halbuki 3000 yıllık bir eser dendiğinde zaten onun e, nedenli değerli bir şey olduğunu... Fazlasıyla anlatmış oluyorsunuz aslında ama bununla yetinmiyor medya ve böylece e, arkeolojik eserlerin bir piyasa e, malı, bir piyasa e, e, değeri olarak görülmesine sebep oluyor. Bunun e, dışarıdaki toplumdaki e, yansıması da arkeolojik eserlere karşı insanların kayıtsız kalması, onları e, bir parasal... E, Mal olarak değerlendirip bazen işin kaçakçılığına yönelmeleri veya e, zarar vermeleri. Daha üst boyutu da e, özellikle şehirlerde işte İstanbul'da yaşadığımız gibi de, büyük projeler, inşaatlar, yat, e, yatırımlar, yollar, köprüler söz konusu olduğunda e, o arkeolojik eserler e, ya da o erke, arkeolojik eserlerin bulunduğu yerler e, çok kolaylıkla tahrip edilebiliyor. E, çok fazla tepki çekmeden... E, Tahrip edilmesinin önü açılıyor çünkü e, e, insanlar baktıklarında toplumda e, parayla ifade edilen her şey zaten bir süre sonra e, tüketiliyor. Tüketilen bir şey çünkü. Arkeolojik eserlere, arkeolojik eserlerin, eserlerin bulunduğu alanlara da bu gözle yaklaşılınca e, yatırım yapmak isteyenler ya da işte oradan rant elde etmek isteyenler e, bu amaçlarına kolayca ulaşabiliyorlar. Medyanın bu anlamda çok olumsuz bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani aslında toplumda gayet entelektüel bir imaj e, yaratan gazeteciler de arkeoloji konusunda haber yaparken işte biraz öncesi dediğiniz gibi mesela definicilik söz konusu olduğunda e, definiciliği teşvik ediyorlar. Ya da e, eserlerin kazılarda bulunan eserlerin maddi değerleriyle haber, e, haberler yapıp e, sanki bir müzayede mezat kataloğu içeriğinde haberler yapıyorlar. Evet. Bu açıdan bakıldığında aslında suça da teşvik ediyorlar. Yani sadece toplumun bu konuda bilinçlenmesine engel olmak değil... ...aynı zamanda bir suça teşvik de var. Bu e, noktada gazeteciliğin bazı ilkeleri yok mudur bunu e, önüne geçebilecek? Var tabii. Aslında e, gazeteciliğin temel kurallarından birisi. E, kamu yararına yayın yapmak, toplumu bu yönde bilgilendirmek... Ee, üzere yayın yapıyor. Dolayısıyla zaten anayasa tarafından koruma altına alınıyor veya dördüncü kuvvet diye niteleniyor. Ama dediğim gibi işte e, diğer haber alanlarında olduğu gibi e, tarih, kültür, e, arkeoloji alanlarında e, medyamızın büyük bir kayıtsızlığı söz konusu. Özellikle arkeoloji alanında. Bunun e, sebeplerinden birisi de aslında çok entelektüel bir dünya ol olarak gözükmesine karşın. ...özellikle arkeoloji alanında bizim medyamızın yeterli bir bilgi seviyesine ulaştığını düşünmüyorum. Çünkü aslında Türkiye arkeolojik alanlar bakımından dünyanın en zengin ülkesi olmasına karşın... ...medyamızın buna yönelik bir bilgilenme sürecinden geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü okullarda yani gazetecilik okullarında böyle bir eğitim verilmiyor... Sonradan gelip gazetelerde çalışmaya başladıklarında ya da dergilerde çalışmaya başladıklarında bu yönde bir eğitim sürecinden de geçmiyor gazeteciler. Eğer kişinin kendi özel ilgisi yoksa gazeteci olarak bu alana açık değilse zaten yetersiz bir bilgi düzeyinde olduğu için o, o anlamda bir bilinç geliştirmesi ve o yönde gazetecilik yapmaya çalışması çok da beklenir bir şey değil bu ama son zamanlarda e, durum biraz değişiyor ee, çok iyi gazeteciler var Çünkü arkeoloji konularıyla ile ilgilenen e, tarih ve kültürel eserlere doğal değerlere sahip çıkan e, son derece iyi çalışkan gazeteciler e, var ve çok güzel haberler yapıyorlar onların yaptığı haberler onların yaptığı çalışmalar sonucunda medyada gazetelerde dergilerde e, bir e, nasıl söyleyeyim bir bilinç gelişmeye başladı ...bizim zamanında Atlas Dergisi'nde yaptığımız... ...şimdi Magma Dergisi'nde yapmaya çalıştığımızda... ...bu aslında... ...biz e, bir yeryüzü dergisi olarak... ...doğanın korunması çağrısını yaparken... ...aynı zamanda kültürlerin... E, ...arkeolojik eserlerin... ...tarihin, geçmiş kuşakların bize bıraktığı... ...bütün değerlerin... E, ...en iyi şekilde korunmasının... E, ...yolunu açmaya çalışıyoruz... ...bu yönden biz üstümüze düşeni... E, Gerektiği gibi yapmaya çalışıyoruz. Ee, siz de biliyorsunuz bizim dergimizin, Magma Dergisi'nin bir de arkeoloji editörü var. Yani e, arkeolojiye e, o kadar e, önem ve değer veriyoruz ki sadece o alanı kontrol edecek bir arkeoloji editörümüz var. Ki o bu arkeoloji editörü de e, aynı zamanda üniversite öğretim üyesi Necmi Karuld. Necmi her sene kazılar yapıyor. sadece Türkiye'deki değil, bütün dünyadaki arkeolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve bu süreci dergimize eee onun aracılığıyla taşımış oluyoruz. Evet. Peki sizin dışınızda medyadaki biraz önce bahsettiğiniz son dönemde arkeoloji haberlerinin sayısının artması niteliğinin de sayısının artışı ile orantılı olarak Düzelmesinde belki gezinin de bir etkisi vardır. Çünkü geziden sonra tüm kent hareketleri daha fazla yer tamam. bulur. Daha fazla karşılık bulur oldu. Bu hem medyada hem toplum Tabii. düzeyinde. Tabii. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum size. Çünkü geziye kadar hem sermaye hem iktidar hem de medya... Türkiye'de istedikleri her şeyi istedikleri gibi yapacaklarını düşünüyorlardı. E, yapıyorlardı da zaten. E, en e, sadece arkeolojik bakımdan değil, tarihsel bakımdan da çok değerli e, eserler e, çok çabuk yok edilebiliyordu. İşte Hasan Kev gözden çıkarılabiliyordu bir baraj uğruna. E, Yeni Yenikapı'da e, Marmara'yı yapılıyordu işte e, orada bir arkeolojik e, alan tespit edilince ve bu e, Marmara'yın yapımını e, geciktirdiği gibi bir gerekçeyle eleştiri konusu yapıldığında iktidar odakları tarafından e, herkes çok rahatta Çünkü e, medya yer vermiyordu, e, kamuoyu yeterince ilgilenmiyordu. Dolayısıyla yeşil alanlar gibi arkeolojik alanların da ...gelişme, ilerleme... ...ya da adına ne derseniz deyin... E, e, ...yapılaşma uğruna... ...yok edilebileceği... E, ...şeklinde bir algı vardı. Hem iktidar hem sermaye... E, ...bu arkeolojik alanların... ...bir engel olarak... E, ...gördüğü için... E, ...yapmaya çalıştığı şeyler... ...önünde bir engel olarak... Görme, e, ...gördüğü için... E, her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. İşte Gezi bence burada bir dönüm noktası oldu. Gezi ile birlikte ilk kez ondan önce de tabii çok şeyler vardı direnişler vardı karşı çıkışlar vardı protesto hareketleri vardı. Ama Gezi ilk kez Türkiye kamuoyunun çok büyük bir kesimini etkileyen ve harekete geçiren ve sonuç alan bir direniş olarak ortaya çıktı. Ve Gezi'den sonra büyük ölçüde iktidarın da, sermayenin de, medyanın da yeni bir duruma geçtiğini düşünüyorum. İşte şimdi görüyorsunuz mesela Validebağ'da bir şey yapmaya kalkıştıklarında insanlar aynen Gezi'de olduğu gibi gezinin direniş biçimlerini kullanarak karşı çıkışlarını sergileyebiliyorlar. Artvin'de öyle. Türkiye'nin her yerinde işte en son Yırca'da. Bütün bu direniş ve e, protesto hareketlerine baktığımızda bunların tümünde geziden bir şeyler bulabiliyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Gezi aynı zamanda e, sadece Taksim Parkı'nı kurtarmakla, Gezi Parkı'nı kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda doğanın, kültürün, tarihin, arkeolojinin korunması anlamında, e, e, kamusal alanlara sahip çıkılması anlamında bir direniş kültürü oluşturdu. Ve bu direniş kültürü e, giderek yayılıyor. Herkes e, gezinin bir anlamda son bulduğunu, sona erdiğini düşünüyor olabilir ama e, ben tam tersini düşünüyorum. E, bundan böyle Türkiye'nin neresinde doğal alanlara dokunmaya kalkarlarsa, nerede hangi arkeoloji alana zarar vermeye çalışırlarsa, orada insanların küçük de olsa, küçük veya büyük e, karşı çıkışlarını e, hem de gezi formlarında, Gezi tarzında gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Bu anlamda gezi çok büyük bir kazanın arkeolojik alanlarda dahil olmak üzere bütün bu korunmasında. Peki gezi bir yana biz arkeologlar için bir önemli alan daha var. Hem bilimsel arkeolojik kazı anlamında hem de bir mücadele alanı var. ...diyebiliriz aslında yeni kapı kazıları. Evet. Ve yeni kapı kazılarından sonra daha da artarak karşımıza çıkıyor. Daha da kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Siyasilerin ve belediyelerin arkeoloji yatırımların karşısında engel olarak görmesi. Medyada bu söylemlerle zaman zaman ilişkileniyor. Bunları taşıyor elbette. Fakat bunu yaparken... Medya nasıl yapmalı? Ne, düş ne düşüyor bu noktada medya. Medyaya çok görev düşüyor aslında. Yani e, iktidarın ya da sermayenin niyeti e, açıktır zaten. Onlar tabii ki arkeolojik alanlara engel olarak görecekler. Çünkü e, biliyorsunuz İstanbul'da özellikle son 10 yıldır müthiş bir yapılaşma süreci yaşanıyor resmen tarihi kentin omurgasına yeni bir kent oturuyor. Göktelenler yükseliyor. Rezidanslar adında inşaatlar yapılıyor. İşte doğal alanlar kemiriliyor. Ormanlar yok ediliyor. Yani İstanbul'un akciğeri kuzey ormanları işte şimdi son olarak Boğaz Köprüsü 3. Boğaz Köprüsü ve yeni otoyol yapımıyla, yeni havalimanıyla ortadan kaldırılıyor. Eee ...Kuzey Ormanları'ndan İstanbul'a giren en önemli vadiler e, öteden beri yapılaşmaya açıldı ve şimdi çok hızlı bir şekilde yapılaşıyor. E, doğal alanları yok etmekte e, daha rahat hareket edebiliyorlar. E, imar değişiklikleriyle bunları kolayca yapabiliyorlar ama arkeolojik alanlarda başka bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Çünkü arkeolojik e, alanlara ilişkin hiç değilse yasalarımızda e, bir takım e, koruma maddeleri var. Dolayısıyla Yeni Kapı'da büyük bir yatırıma kalkıştığında ve orayı kazdığında orada arkeolojik eserlerle karşılaşıldığında bunu görmezden gelmesi mümkün değil. Elinden gelse tabii görmezden gelecek ama o kadarını yapamıyor. Dolayısıyla yatırımın önünde bir engel olarak görülüyor bu. Şimdi burada medyada ne yazık ki sermayeye ve iktidara destek veriyor. Büyük ölçüde kaynakları onlara bağlı olduğu için o yönde hareket ediyor. Ama e, sonunda tabii güçlü olan e, aslında arkeolojik değerler. Ve bir şekilde e, gazetelerin kıyısından köşesinden işte e, ya da televizyonların haber bültenlerinin Ee, en uç noktalarından bir şekilde e, bu arkeolojik değerin önemi özelliği e, kamuoyuna yansımaya başlıyor o biraz önce sözünü ettiğimiz değerli gazeteciler sayesinde ve böylece e, o eserlerin korunması en azından e, gerekli kazı süresinin tanınarak o, o çalışmanın yapılması e, gibi bir e, süreç başlıyor e, ve şeyi e, yatırımı engellediği düşünülen şey aslında da e, yatırımı falan da engellemiş olmuyor yani yatırımlarına gene devam etmiş oluyorlar yeni kapıda olduğu gibi sadece bir sürü e, geciktiklerini düşünüyorlar Medya bu konuda e, özel bir çaba harcamalı Ayrıca sadece bu e, Diyelim yeni kapı örneğinde olduğu gibi yeni kapıdaki gelişmeleri haber yapmakla yetinmemeli. Aynı zamanda toplumda çok daha büyük bir koruma bilincinin önünü açacak yayınlar, programlar yapmalı. Bunun içinde de sadece bir nasıl söyleyeyim bir tahribat söz konusu olduğunda değil. Normalde de içinde yaşadığımız bu coğrafyanın, içinde yaşadığımız bu dünyanın Ee, ...çok değerli olduğunu... E, ...anlatmamız gerekiyor. Bir kere her şeyden önce e, şöyle bakmak gerekiyor. Biz şu anda yaşıyoruz... E, ...İstanbul'da, bu topraklarda... ...Anadolu'da... E, Karacaoğlan'ın baktığı gibi bakmak gerekiyor aslında. Onun çok güzel bir diz, dizesi vardır. Kim var imiş biz burada yok iken derdi. Çünkü biz burada yokken burada başkaları yaşıyordu. Burada başka kültürler vardı. Biz geldik ve o kültürlerin içerisinde büyüdük, yetiştik, evrildik ve bugüne geldik. Şimdi e, o kültürlerden bağımsız değiliz. Kendimizi tanımak istiyorsak, kendimize değer vermek istiyorsak geçmişin kültürlerine, geçmişin değerlerine, geçmişin bize bıraktığı mirasa Ee, ...sadece kalıntı gözüyle bakmamız gerekiyor. Onlar bizim bir parçamız. Onlarla kendimizi ifade edebiliyoruz ve onlarla kendimizi tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla e, medya Türk insanının ya da Türkiye'deki insanların... E, Kimliğini belirleyen temel organlardan birisi çünkü. Bu alanda sadece tahribat söz konusu olduğunda, sadece yıkım söz konusu olduğunda değil, ondan önce de yeni Yenikapı'ya ilişkin veya İstanbul'un geçmişine ilişkin haberler yapsa, programlar hazırlasa, bunlar üzerinden çalışmalar yapsa, arkeologları konuştursa, tarihçileri, bilim adamlarını bu konuda o çalışmaya katsa, çağırsa çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece tahribat anında yapılan şey aslında o tahribat olup bittikten sonra söz konusu oluyor. Evet bir de bu tahribatın bir başka bir boyutu da var elbette eser kaçakçılığı. Evet. Ve son dönemde Orta Doğu'da işte gerek Irak, gerek Suriye'de yaşanan gelişmelerde nedeniyle bizim sınırlarımızdan çok fazla kaçak yola eser girdiğini biliyoruz. Hatta işinin dahi bunun ticaretini yaparak kendi silah ihtiyacını karşıladığını e, duyuyoruz. Medya bu konuda neler yapabilir? E, medya bu konuda çok ilgisiz biliyorsunuz. E, Irak savaşı patladığında Irak savaşının aslında en önemli görüntülerinden birisi e, Irak'taki binlerce yıllık e, eserlerin sergilendiği müzelerin yağmalanmasıydı. Bu yağmalama yerel bir yağmalama olacaktı. ...gibi gözüktü ya da öyle sunuldu başlangıçta... ...ama aslında yerel bir yağmalama değildi... ...işin içinde o da vardı ama... ...bu o, bayağı... A, ...küresel, global bir yağmalamaydı... A, ...sanki savaş... A, ...sadece petrol için değil... ...Irak'taki o tarihi ve kültürel eserlerin... ...arkeolojik eserlerin de yağmalanmasına... A, ...dönük bir savaştı... ...savaşın bir boyutlu oydu... A, ...o... Olay Orta Doğu'da aslında yeni bir şey değil. Birinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde de söz konusuydu. Bugün de aynen devam ediyor. Yani uygarlığın bütün uygarlıkların merkezi olarak düşündüğümüz Orta Doğu sanki bu uygarlıktan arındırılıp biraz da Amerikalıların dediği gibi taş çağına döndürülmek isteniyor. Şimdi aynı şey Suriye Savaşı'yla, Suriye İş Savaşı'yla, işte Irak'taki karışıklıkla aynen devam ediyor. Suriye'deki eserler sizin dediğiniz gibi e, IŞİD militanlarınca bu kez yağmalanıyor ama e, çok bilinçli bir şekilde yapılıyor bu e, silah kaynaklarını sağlamak için e, bunlar satışa çıkarılıyor sonradan ve e, büyük ölçüde Türkiye üzerinden e, batıya taşınıyor bu eserler bu e, medya bu konularla ve diğer meselelerde olduğu gibi her e, bir e, açık bir durum yoksa çok ilgilenmiyor yani en fazla e, bir eser yakalandığında o, ona ilişkin kısa küçük haberler çıkıyor ama çok da fazla ilgilenmiyor. Bu ilgilenmemezliğin temelinde en baştaki olay yatıyor. Arkeolojiyi, arkeolojik eserleri parasal olarak ele aldığınız sürece onun zaten bir değeri yoktur. En fazla işte diğer parasal meselelerde olduğu kadar medyada yer alır. Çok üstüne düşeceklerini sanmıyorum. Peki son olarak Magmanın çizgisi bundan sonra nasıl devam edecek? Bunun içinde arkeoloji nasıl bir yer alacak? Magmanın çizgisi başladığı gibi devam edecek. Nasıl başladık? ilk sayımızda biliyorsunuz Amazonları, Amazon ülkesi diye kapak yaptık. Bir arkeoloji konusuydu bu. Onu çok boyutlu bir şekilde inceledik. Yani Amazon efsanesi konusunda ya da Amazon kadınlar konusunda merak edilecek bütün meseleleri... E, ...ayrıntılı bir şekilde inceledik. E, o konunun ana yazarlarından birisi de... E, ...Fransız bir arkeolog zaten. E, bu konuda araştırmaları yapan... E, ...ve yakında bir kitabı da çıkacak olan... E, ...Oliver Kazabon. E, dolayısıyla bundan sonraki e, çizgimizde... ...arkeolojiye olan... E, ...konumu aynen devam edecek... Bu sayıda da şimdi ikinci sayısı aralığın birinde piyasada olacak magma dergisinin. Bu sayıda da e, arkeoloji konumuz var. O da çok e, özel ve e, önemli bir konu. İlk kez yayınlanan fotoğraflarla Türkiye'den e, bir arkeolojik e, süreci e, sayfalarımıza taşıyacağız. Bizim magma dergisi olarak asıl yapmak istediğimiz şey yeryüzüne ait olan bu doğaya, Türkiye'ye, dünyaya ait olan Ee, bütün değerlerin e, korunması, değerlendirilmesi. Yani e, do, doğayı koruyacağız. Doğanın korunması için de doğanın tanınması gerekiyor. Doğanın bir parçası olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ee, onun için e, bu yönde doğa konuları yapıyoruz. Arkeoloji konuları yapıyoruz. Tarih konuları yapıyoruz. Kültür konuları yapıyoruz. Ve bütün bu alanlarda... E, Asıl olarak dünyayı, doğayı, kültürleri ve tarihi koruma amacını güdüyoruz. Arkeolojinin de bunun içinde çok özel bir yer tuttuğunu biliyoruz. O yüzden de her sayımızda bir arkeolojik konusu, arkeolojik çalışmalara, arkeolojik gelişmelere ilişkin haberlere olabildiğince fazla yer vermeye çalışacağız. Bizi de keyifle takip edeceğiz Teşekkür ederim Sevgili Açık Radyo dinleyicileri 16. programımızın konusu medya ve arkeolojiydi Program konuğumuz Mağma Dergisi Yazı İşleri Müdürü Kemal Tayfur'du Kendisine katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz evet, Teşekkür ederim Önümüzdeki programda görüşmek üzere hoşça kalın Hoşçakalın Bir arkeoloji programı. Müzik Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.